Sultan Selim Han, 15 Şubat 1517'de parlak bir merasimle Memlüklülerin sarayına girdi. Devrim Bakan Übisi, halkın Yavuz'u Kahire'de karşılayışını şu şekilde anlatır. Halk, Yavuz'un ihtişamını seyretmek için sokakları ve pencereleri doldurmuştu. Yavuz'u çok değişik zannediyorlar, giyiminin ve kavuğunun etrafındakilerden farklı olacağını düşünüyorlardı. Yavuz ise önde değil, cengaverlerinin ortasındaydı. Elbiseleri ve kavuğu yanındakilerden farklı değildi ve önüne bakarak mütevazı bir şekilde yürüyordu. 20 Şubat Cuma günü, Melik Müeyyyet Camii'nde okunan hutbede Hatib'in kendisinden ''Hakimül Harameyn-i Şerifeyn, iki şerefli belde olan Mekke ve Medine'nin hakimi'' diye bahsetmesi üzerine derhal Hatib'e müdahale ederek şöyle diyordu. Yok yok, bilakis Hadimül Harameyn-i Şerifeyn değil. yalvarırım öyle demeyin. Ardından halıyı kaldırıp toprağa secde ile Rabbine şükretti. Hadimül haremeyn-i şerifeynliğini ifade etmek için de sarığının üzerine süpürge biçiminde bir sorguç taktı. Daha sonra mübarek beldelerin Kazaskerliğini verdiği Piri Paşa'ya söylediği şu sözler de onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetinin samimi, ...ve dervişane bir tezahürüdür. Paşa, Mekke ve Medine Padişahlığı... ...serveri kainatın evladı kiramı elindedir. Ben o memleketi askerle varıp almadım. Onlar kendi kemalat, hüsni edep ve... ...ihsanlarından dolayı İslam Birliği yolunda bana itaat eylediler. Bu izzetin mükafatı üzerime vaciptir. Hak Teala'ya gece gündüz şükrederim ki... O mübarek beldelerde okunan hutbelerde ismim yağ dolunur. Bu saadeti Cihan padişahlığına değişmem. Bu itibarla Hareme-i halkına ne lazımsa esirgemeyiz. Ve sakın ola ki o iki mübarek beldenin umuruna müdahale etmeyesin. Mısır seferi esnasında vuku bulan ehemmiyetli hadiselerden biri de şudur. Sefer üzere olunduğundan bir takım masraflara hazineden henüz para ulaştırılamamış ve zengin bir kimseden borç alınmıştı. Daha sonra hazineden para geldi ve defterdar da alınan bu borcu sahibine takdim etti. Ancak adam defterdara şöyle bir teklifte bulundu. Servetim hayli çoktur. Bir oğlumdan başka kimsem de yoktur. Kabul ederseniz verdiğim paramı hazineye bağışlayayım. Buna mukabil siz de benim oğluma devlet kapısında bir iş verin. Defterdar bu talebi sultana arz edince Yavuz son derece öfkelendi ve muhatabına hiddetle haykırdı. Bana getirdiğin şu usulsüzlük teklifi dolayısıyla yemin ederim ki seni de teklif sahibini de katlettirirdim. Fakat Sultan Selim parasına tamah ettiği için bezirganı ve defterdarı öldürttü demelerinden çekinirim. Tez bezirganın parasını iade edin ve bir daha huzuruma böyle kanuna uygun olmayan şeyler getirmeyin. Sultanın bu tavrının ardından yapılan tahkikatta bezirganın bir Yahudi olduğu tespit edilmiş ve devlet merkezinden de uzaklaştırılmıştır. Yavuz Sultan Selim Han, yapılan hata ve gafilane hareketlere karşı son derece celalli bir padişahtı. Ancak bu celali de cemali gibi şeriat dairesi içinde eriyip yok olmuştu. Bir seferinde hazinedeki ihmallerinden dolayı vaki olan sirkat yani hırsızlık sebebiyle yaklaşık 40 kişinin öldürülmelerini emretmişti. Durumu öğrenen Şeyhülislam Zembille Ali Efendi, karar icra edilmeden buna mani olabilmek için ala ecele ve destursuz olarak Yavuz'un yanına vardı. Hadisenin aslını bir de sultandan talep etti. Yavuz sertti, tabisizdi. Efendi Hazretleri, duyduklarınız doğrudur. Ancak sizin devlet işlerine karışmaya hakkınız yoktur. Bunun üzerine Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi, aynı sertlikle şu mukabelede bulundu. ''Sultanım, ben size şer'i hükümleri bildirmeye geldim. Zira bizim vazifemiz sizin ahiretinizi korumaktır.'' Şeriatın kıldan ince, kılıçtan keskin ölçüsü karşısında sakinleşen Yavuz Selim Han, bütün edebiyle sordu. Samimiydi. Umumi ahvalin düzelmesi için bir fırkanın öldürülmesine cevaz yok mudur? Zembilli Ali Efendi vazifesinin ehliydi, mesuliyet sahibiydi. Bunların öldürülmesiyle alemin düzelmesi arasında bir alaka yoktur. Suçlarına göre ceza gerekir. Koca orduları dize getiren padişah, başını önüne eğdi ve kararını geri aldı. Bundan son derece memnun olan Zembilli. Tam huzurdan ayrılıyordu ki tekrar geri döndü. Kendisine merakla bakan Yavuz'dan bir ricada bulundu. Düşünceliydi. Sultan, birinci talebim şeriatın tebliğiydi. İkinci bir talebim daha var ki bu da sadece bir ricadır. Buyurun Efendi Hazretleri. Estağfurullah. Sultanım, bu mücrimlerin suçları kendilerine aittir. Ancak onlar hapisteyken masum ailelerine kim bakacak? Dolayısıyla sizden ricam, verilecek ceza bitene kadar bu mücrimlerin ailelerine nafaka bağlamanızdır. Bu ikinci talebi de yerine getiren Yavuz, hiç şüphesiz ki farkında olduğu ilahi mesuliyetin icabını ifa ediyordu. Yine buna benzer bir meselede, Zembilli Ali Efendi, Sultan'ı ikaz etmişti. Fakat Sultan verdiği kararda kendisini haklı gördüğünden Şeyhülislam'a evvelki gibi sizin vazifeniz devlet işlerine karışmak değildir demişti. Bu tehditkar hitaba karşı Zembilli Ali Efendi de pervasız bir şekilde yine aynı cevabı vermişti. Sultan, bunlar ahiret işlerindendir ve bizim müdahale etme hakkımız vardır. Şayet verdiğiniz yanlış karardan vazgeçmezseniz rız-ı mahşerdeki şiddetli azaba hazır olunuz. Bizim vazifemiz sizi bu azaba düşmekten muhafaza eylemektir. Şeyhülislam bu sözlerinden sonra sultana selam bile vermeden dönüp gitti. O sıra sefer üzere olan Yavuz Selim Han, hiç kimseden görmediği bu tavır karşısında biraz ise de, hakikati anladı ve Şeyhülislam'ın ikazını kabul edip, ona göre hareket etti. Üstelik Zembilli Ali Efendi'ye özür dileyen bir mektup bıraktı. Yavuz gibi gadaplandığında zapt edilmez bir cengaverin, devlet ve memleket işlerinde hiçbir zaman hatır gönül dinlemeyen bir cihangirin, bir ilim ve irfan ehline karşı gösterdiği sabır ve teslimiyet, onun ulvi ve müstesna bir faziletidir. Zeki ve güçlü kumandan Yavuz, 10 Eylül 1517'de Kahire'den İstanbul'a dönerken, ''Gönül ister ki Afrika'nın kuzeyinden Endülüs'e çıkayım ve sonra Balkanlar üzerinden tekrar İstanbul'a döneyim.'' diyerek, doyumsuz fetih arzusunu dile getirirken, gerçek bir Müslümanın ufkunu ortaya koymuş oluyordu. Buna ilaveten Mısır seferinden sonra, Hindistan ve Uzak Doğu Müslümanlarıyla da alakadar olmaya başlayan Yavuz, Sadrazam Piri Mehmet Paşa'yı yanına çağırmış ve sonradan açılmış bulunan Süveyş Kanalının bulunduğu yeri işaretle şöyle demiştir: "Şuradan Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlar ve deryadan Hindistan'a giderim." Bununla Portekizlilerin Hindistan'daki Müslümanlara yaptıkları zulme mani olmak niyetini sergileyen Yavuz bu yolda çeşitli hazırlıklar da yapmıştır. Hatta Piri Paşa tarafından fetih için lüzumlu olan toplar dahi dökülmüştür. Cihangir Padişah bir gün yeryüzünün genişliğini merak etmişti. Ona bir dünya haritası getirdiler. Hayret ve istihfafla baktı ve şöyle dedi. Bir hükümdar için e eh, neyse ama iki hükümdar için az. Daha sonra haritayı atının ayaklarının altına attı ve atını şaha kaldırdı. Bu manzara, Yavuz'un mağrurluğunu değil, ruhunda taşıdığı cihat aşkının haşmetli şahlanışını ifade eder. Yavuz, Mısır dönüşünde yolu üzerinde bulunan Şam'a uğrayıp kabrini yaptırdığı Muhyiddin Arabi Hazretlerinin türbe ve camiini merasimle açtı. Türbedarsa, keşfi bir sünuhatla sessizce yanındakilere Sultan Selim Han'ın artık fazla yaşamayacağını ifade etti. Kazandığı büyük muzafferiyetlerle İstanbul'a doğru ilerleyen Yavuz'un ordusu iki sene, bir ay ve 20 gün süren bir Mısır seferinin yorgunluğu içindeydi. Bir ara geçtikleri bir bölgedeki susuzluk da bu yorgunluğa eklenince büyük sıkıntılar yaşandı. Hatta Binekler bile telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yavuz Sultan Selim Han bu hale gönülden muzdarip olarak secde-i Rahman'a kapandı ve Cenab-ı Hakk'a iltica kıldı. İlahi, bana ve askerlerime kolaylık ver. Bizlere lutfunla muamele eyleyip rahmetini gönder Allah'ım. Daha o anda gökyüzünü kuşatan rahmet bulutlarından seller gibi yağmur yağmaya başladı. Böylece büyük bir susuzluk ve onun verdiği zararlar Cenab-ı Allah'ın lütfuyla bertaraf edildi. İlahi Nusret ve rahmete müstarak Yavuz Sultan Selim Han ve ordusu Adana civarında da şiddetli bir yağmura tutuldular. Her yer çamur deryası olmuştu. O sırada Selim Han, devrin meşhur alimlerinden Kemal Paşazade ile yan yana at üstünde sohbet ederek gidiyorlardı. Birden Kemal Paşazade'nin atı ürktü ve ürken atın ayağından sıçrayan çamur, Yavuz'un üstünü baştan başa boyadı. Kemal Paşazade çok üzüldü, rengi attı. Yavuz ona dönerek mütebessim bir çehreyle şöyle dedi. ''Ulemanın atının ayağından sıçrayıp bizi boyayan çamur bizim için şereftir. Mübarektir. Bu çamurlu haftanı ben ölünce sandukamın üzerine kapadım. İstanbul'a dönüşte Üsküdar'a gündüz vasıl olmuşlardı. Yavuz, İstanbul halkının kendisine büyük bir tezahürat yapacağını haber aldığından... Lalası Hasan Cana dedi ki: Hava kararsın, herkes evlerine dönsün. Sokaklar boşalsın. Ben ondan sonra İstanbul'a gireyim. Fanilerin alkışları, zafer takları ve iltifatları bizim hepsimize mağrur edip yere sermesin. Müteakiben İstanbul'a gelen Mısır uleması ile Osmanlı üleması, Yavuz'un halife olmasını kararlaştırdılar. Daha sonra halife 3. mütevekkil, Ayasofya Camii'nde minbere çıkarak Yavuz'un hilafetini ilan etti. Hırkasını çıkararak Yavuz'a giydirdi. Bundan sonra Osmanlı padişahlarına sultanlık unvanı ile beraber halife sıfatı da verildi. Büyük Cengaver Hünkâr, Osmanlı toprağını bugünkü Türkiye'nin tam beş katı arttırarak 4 milyon 182 bin kilometre kareye çıkardı. Mısır ve Arabistan yarımadası Osmanlı hakimiyetine geçti. Hint okyanusuna kadar inildi. Kuzey Afrika hakimiyetiyle Osmanlı hududu Atlas okyanusuna dayandırıldı. Hicaz ve Orta Doğu ülkeleri Osmanlı hizmetine açıldı mübarek ve mukaddes emanetler İstanbul'a getirilerek, İstanbul şeref ve izzet kazandı. Bunlar Topkapı Sarayı'nda mahsus bir hücreye konularak, burada 24 saat kesintisiz Kur'an-ı Kerim okunması için 40 hafız tayin edildi. İlk Kur'an-ı Kerim'i okuyan da Yavuz'un kendisi oldu. Şunu unutmamak gerekir ki, maddi ve zahiri azamet ve ihtişamın temel saygı, maneviyat alemindeki sır ve hikmetlere riayettir. Osmanlı İmparatorluğu'nun hiçbir İslam devletine nasip olmayan 600 küsür senelik ihtişamı, asıl maneviyata verdiği ehemmiyetten kaynaklanmıştır. Osman Gazi'nin meşhur bir rivayete göre, misafir kaldığı bir evde odada Kur'an-ı Kerim bulunması sebebiyle geceleyin ayağını uzatıp yatmaması, Yavuz Sultan Selim Han'ın mukaddes emanetleri böyle büyük bir tazimle İstanbul'a getirip, kırk hafız tayin ederek, onların başında asırlarca sürecek bir surette inkıtasız, kesintisiz olarak Kur'an-ı Kerim okutması, Osmanlı Devleti'nin dillere destan büyüklüğünün temel sahiplerindendir. Allah Celle Celaluhu kendisine, peygamberlerine ve velilerine hürmet ve tazimde bulunanları abad eylemiş, onların dahil oldukları topluma daima rahmet indirmiştir. It's all